17. Özellik Hicretteki Beşeri Planlama Dehası Hz. Ali radıyallahu anh'in Peygamber Efendimizin yatağına yatırılması Cebrail aleyhisselam Resulullah aleyhisselama gelerek ''Bu gece önceden yatmış olduğun yatağında geceleme'' dedi. Müşrikler gece karanlığında Resulullah'ın evi önünde toplanarak onu gözetlemeye başladılar. Uyuduğu zaman üzerine atlayıp onu öldüreceklerdi. Resulullah Aleyhisselam müşriklerin bu niyetini öğrenince Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'e Benim yatağımda yat ve şu hadrami yani yeşil örtümle örtün ve uyu. Sana onlardan bir kötülük dokunmayacak dedi. Resulullah Aleyhisselam uyuduğu zaman daima bu örtüyle örtünürdü. allah Teala Resulüne yatağına yatmamasını emretmişti. Peygamberin yatağına Hz. Ali radıyallahu anhi yatırıp onu kendi örtüsüyle örtmesi de planının başarıya ulaşmasında liderin sorumluluklarından bir bölümüdür. Bu şekilde kamuflaj yapılmış ve düşmanların gözleri köreltilmiştir. Keşfedilme ihtimali büyük olduğu halde bu cüz'i kamuflaj tam bir başarı elde etmiştir. Muhammed aleyhisselamı evinin dışında gören bir adam onlara, Allah sizi hasara uğrattı. ''Allah'ın adına yemin ederim ki Muhammed dışarı çıktı ve içinizde başına toprak koymadığı bir adam bile bırakmadı. Şu halinizi görmez misiniz?'' dedi. Hepsi ellerini başlarına götürdü ve başlarında toprak olduğunu gördüler. Sonra her tarafı araştırmaya başladılar. Resulullah Aleyhisselam'ın örtüsüyle örtülmüş olarak yatakta yatan Ali'yi gördüler. Onu Muhammed Aleyhisselam sandılar. ''Vallahi bu örtüsüne bürünmüş yatan Muhammed'dir.'' dediler. Sabahlayana kadar başında beklediler. Yataktan Ali radıyallahu anh'in kalktığını görünce vallahi bize konuşan adam doğru söylemiş dediler. Resulullah aleyhisselam Rabbinin himayesine güvenmesine rağmen bu onun sahip olduğu beşeri tedbiri almasını engellememiştir. Aynı zamanda Allahü Teala Resulünün çıkışı esnasında onu gözetleyen gözleri köreltmiş o ellerinden çıkıp gidene kadar onlara bir uyku musallat etmiştir. Allah Teala'nın iradesi Resulullah Aleyhisselam'la oraya doğru gelmekte olan bir yolcunun karşılaşmasını ve onun çıkışını düşmanlara bildirmesini istemiştir. Fakat Allah Teala peygamberini mucizeyle değil, beşer planının bağlı kaldığı sebepler dünyasıyla muhafaza etmiştir. İlk ve son olarak güvenimizin Allah Teala'ya olmasına rağmen düşmanla karşılaşmaya hazırlıkta üzerimize düşen görevleri bilmemiz çok önemlidir. Kendi kusur, zaaf ve gevşekliğimizi kader olarak yorumlamayıp durumumuzdan kendimiz sorumlu olduğumuz halde Allah Teala'dan zafer gelmediği için acı çekmemeli veya sitem etmemeliyiz. Gündüz vakti geliş. Ayşe radıyallahu anha diyor ki: Resulullah Aleyhisselam Ebubekir radıyallahu anh'in evine her zaman günün iki tarafında ya sabah ya da akşam gelirdi. Fakat Resulullah Aleyhisselam'a hicret için Mekke'den ve kavminin içinden çıkmak için izin verildiğinde Resulullah Aleyhisselam hiçbir zaman gelmemiş olduğu bir vakitte tam öğle sıcağında bize geldi. Bu saat diğer insanlara göre kaylule yani öğle uykusu saatidir. Mekke'den çıkışın gerçekleştiği Eylül ayının başlarında özellikle bu vakitte Mekke'de evinin dışında çok az insan bulunurdu. Büyük alim El Mu'ber Kefuri'nin de araştırdığı gibi, Resulullah aleyhisselam'ın bu vakitte çıkışı gizlilik ve gözlerden uzak kalma yönünden daha garantilidir. Aydınlık penceresinden çıkış. Ebubekir'in evinin damında olan aydınlık penceresinden çıktılar. Ebubekir'in evi kontrol altında olabilirdi. Rasulullah aleyhisselam'ın müşrikleri atlatmasından sonra bu çok büyük bir ihtimaldi. Eğer kontrol bir evden veya kimsenin göremeyeceği bir bölgeden yapılıyorsa, evin kapısı kontrol ediliyor, girenler ve çıkanlar gözetleniyor demekti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kontrolden uzak, gizli bir çıkıştan çıkması, gizliliği muhafaza etmek ve düşmanın kontrol ve planına ait bütün ihtimalleri hesaba katması anlamına geliyordu. Mağaraya Yöneliş Sonra Sevr'den bir mağaraya yöneldiler ve oraya girdiler. Resulullah Aleyhisselam'ı yok etmek için yapılan Mekke planını düşünecek olursak, Resulullah Aleyhisselam'ın ulaşamaması için Medine yolunun çok sayıda süvarinin kontrolü altında olması gerekiyordu. Beşeri fikir normal olarak bu yolu gözetlemeyi düşünecekti. Çünkü hedef Resulullah'tı ve o yakalandığı zaman bu savaş tamamen bitecekti. Resulullah Aleyhisselam'ın mağaraya yönelişi, düşmanı atlatıp, planlarını suya düşürdü ve yakalanması yolundaki girişimleri boşa çıkardı. Mağara Medine yolu üzerinde değildi. Sevr mağarasının düşmanların tahmin edebileceği gibi Medine yolu üzerinde değil de Mekke'nin güneyinde olması Peygamber Efendimiz'in planındaki yüceliği ortaya koyuyor. Mübarek Furi'nin dediği gibi, Peygamber aleyhisselam, Kureyş'in kendisini bulmaya çalışacağını ve ilk anda dikkatlerin yöneleceği yerin kuzeye doğru uzanan Medine'nin ana yolu olduğunu bildiğinden bu yolun tam aksi istikametindeki yola gitmiştir. Bu yol Mekke'nin güneyine düşen ve Yemen'e doğru giden yoldur. Resulullah Aleyhisselam aşağı yukarı 5 mil bu yolu geçerek Sevr Dağı diye bilinen dağa ulaşmıştır. Bu dağ yüksek, taşlık, sarp ve tırmanılması güç bir dağdır. Bu dağa tırmanırken Rasulullah aleyhisselamın ayakkabıları parçalanmıştır. Ajanlar Mekke'de. Ebubekir radıyallahu anh oğlu Abdullah'a aynı gün insanların kendileri hakkında ne konuştuklarını dinlemesi, akşam olunca da haberleri kendilerine getirmesini emretmişti. Rasulullah aleyhisselam ve arkadaşı Ebubekir radıyallahu anin belli bir müddet mağarada kalıp bir süre sonra ihtimallere dayanarak. Medine'ye doğru yola çıkmaları yeterli olmazdı. Düşmanın sırlarını, planlarını ve beklentilerini doğrudan doğruya bilmek gerekiyordu. Bu haberler ilk olarak Resulullah Aleyhisselam'a ulaşmalıydı. Planın uygulanmasına, doğru ve yanlış ihtimali olan tahminlerle değil, eldeki mevcut verilerden yola çıkılarak ulaşılan pratik tecrübeyle devam edilmeliydi. Yönetici kadro düşmanın durumunu bilir, sırlarını idrak eder ve onların arasında planlarını kendisine iletecek adamları olursa, planlarını yapmada ve uygulamada o kadar başarılı olur. İşte korkunç bir felaketle noktalanan hama olaylarının en büyük sebeplerinden biri, yönetici kadronun oradaki olayların gidişatından haberdar olmamalarıdır. Dışarıdaki yönetici kadroyla içerideki yerel yöneticiler arasında iletişimin kesilmesi, büyük ölçüde krizin gelişip büyümesine sebep olmuştur. Azık temini Akşam olduğu zaman Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anh'a onlara yetecek kadar yiyecek getiriyordu. Mağarada uzun süre kalmışlardı. Eğer onlara gelen yiyecek kesilseydi açlıktan ölebilirlerdi. Esma'nın yerine Ebu Bekir'in oğlu Abdullah azık götürme işini üstlenseydi dikkatler üzerine yönelebilir ve kendisine verilen asıl görevini yerine getiremeyebilirdi. Burada tabii olarak şunu düşünebiliriz. Abdullah haberleri toplayıp kız kardeşi Esma'ya bildirir, o da azıkla beraber haberleri de götürebilirdi. Fakat Esma'nın haberlerin mahiyetini anlayabilme gücü Abdullah'ınki kadar değildi. En emin olan yollara itimat edilmesi gerekirdi. Onun için Esma, en iyi yapabildiği işi yani azık getirip götürmeyi, Abdullah da haber taşımayı üstlenecekti. Her iki kardeş de ihtisas sahibi oldukları konularda ve kendilerine uygun olan yerlerde çalışacaklardı. Bu makalede Esma radıyallahu anh'ın mükemmel şahsiyetine değinmeden geçemeyeceğiz. Bu kadın hamileliğinin son aylarında olduğu halde günümüzde herhangi bir Müslümanın kolay kolay tırmanamayacağı dağa tırmanarak görevini yerine getiriyordu. İzlerin silinmesi Aynı gün Ebubekir Bekir, kölesi Amir bin Fuheyre'ye, koyun otlatmasını ve akşamdan sonra kendisine getirmesini emretti. İzlerin takip edilmesi, onların mağarada olduklarını öğrenmek için en büyük delildi. Özellikle Esma ve Abdullah her gün mağaraya gidip geliyorlardı. Amir bin Fuheyre, sürüyü onların ayak izlerinin olduğu yerden geçirerek izleri siliyor ve mağaranın bulunma ihtimalini ortadan kaldırıyordu. Askeri mevkilerde bulunan ve gizlenen mücahitler bu dersi bütün detaylarıyla tatbik etmelidirler. İstenilen gizliliği sağlamak için bütün vesileleri öğrenmelidirler. Bu unsurlardan birini uygulamamak, bulunan yerin düşman tarafından keşfedilmesine sebep olur. Mağarada üç gün kalış Resulullah Aleyhisselam Ebu Bekir'le birlikte mağarada tam üç gün kaldı. Çünkü daha ilk günlerde mağaradan çıkmak, onların düşmanın eline düşmesine sebep olabilirdi. Aynı zamanda mağarada ne kadar kalınacağı, Ebu Bekir'in oğlu Abdullah'ın getirdiği haberlere bağlıydı. Bununla birlikte mağarada daha fazla kalmak, Abdullah ve Esma'nın her gün yanlarına uğraması dolayısıyla dikkatleri üzerlerine çekebilirdi. Rabbani irade işe karışıyor. İmam Ahmet'in, Ebu Bekir'in kızı Esma'dan rivayetinde Esma radıyallahu anh'a şöyle diyor. Onlara yol için azık hazırlamıştık. Müşrikler Mekke dağlarında dolaşıyorlardı. Sonunda Resulullah Aleyhisselam ve Ebubekir Bekir radıyallahu anh'in bulundukları dağa geldiler. Ebubekir Bekir radıyallahu anh mağaranın tam karşısındaki adamı görünce, ''Ey Allah'ın elçisi, bizi görecekler.'' dedi. Resulullah Aleyhisselam, ''Hayır, melekler bizi kanatlarıyla örtüyor.'' dedi. Bu adam mağaranın tam karşısında oturarak işedi. Resulullah Aleyhisselam, ''Eğer bizi görseydi böyle yapmazdı.'' dedi. Buhari'nin rivayetinde Ebu Bekir radıyallahu anh, ''Ey Allah'ın peygamberi, bunlardan birkaçı gözlerini biraz aşağıya çevirseler bizi görecekler.'' dedim. Resulullah aleyhisselam, ''Sus ey Ebu Bekir, biz üçüncüleri Allah olan iki yoldaşız.'' dedi. Gizlilik, kamuflaj ve sırda beşerin gayretine rağmen Kureyşliler Resulullah aleyhisselamın gizlendiği yere vardılar. Esma'nın rivayetinden anlaşıldığına göre Mekke'nin bütün dağlarında onları arıyorlardı. Belki de bir ihbar veya zan üzerine hareket ediyorlardı. Kureyş'in izleri takip etmek suretiyle oraya ulaşması ihtimali zayıftı veya zayıflık planın kendisindeydi. Fakat bizim söylemek istediğimiz şudur. İstenilen beşeri güç bittiğinde, beşeri enerji tükendiğinde Allahü Teala, peygamberine ve onun arkadaşına merhamet edip, onları düşmanlarına üstün kılmıştır. allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde, yeryüzündeki bütün kuvvetler, peygamberine yüz çevirdiğinde ve Müslümanların hepsi beşeri bir güç olarak, Medine'de ve bir kısmı da gizli olarak Mekke'deyken ve onu himaye etmek için yanında sadece tek bir kişi varken, ona nasıl yardım ettiğini kesin olarak belirtmektedir. Muhammed'e yardım etmezseniz, bilin ki inkar edenler onu Mekke'den çıkardıklarında, Mağarada bulunan iki kişiden biri olarak ona Allah yardım etmişti. Arkadaşı Ebu Bekir'e, ''Üzülme, Allah bizimledir.'' diyordu. Allah da ona güvercin vermiş, görmediğiniz askerlerle onu desteklemiş ve inkar edenlerin sözünü alçaltmıştı. Ancak Allah'ın sözü yücedir. Allah güçlüdür, hakimdir. Tevbe Suresi 40. Ayet Müminler ve kafirler, yüzünün bütün kuvvetleri peygamber aleyhisselamdan uzaktaydılar. Tağut'un eline düşme derecesine gelindiği anda bile Resulullah aleyhisselam arkadaşına şunları belirtiyordu. ''Üzülme, şüphesiz Allah bizimle beraberdir.'' Diğer yandan, ''Melekler bizi kanatlarıyla örterler.'' diyerek Cenab-ı Allah'ın ''Sizin görmediğiniz askerlerle onu destekledi.'' kavlini tasdik ediyordu. Burada Kur'an'ın muhteşem bir tabiri vardır. İşin aslında bu yardım Allah kelimesinin yücelmesi için olup Peygamber aleyhisselamı öldürme planlarının yıkılmasında müşriklerin zelil edilmesine bir kapıdır. Peygamberimiz aleyhisselamın düşmanlarının elinden kurtulması allah Teala'nın kelimesinin yüceldiği kıymetli bir zaferdir. Allah yolunun davetçileri bütün gayretlerini ve güçlerini kullandıktan sonra Düşmanların yapmış oldukları planları idrak etmede beşeri güç açısından aciz kalırlarsa, daima Allah'ın onlara yardım edeceği inancını iç dünyalarının derinliklerinde pekiştirmelidirler. Her şeyden önce ve sonra zaferin sadece Allah'ın elinde olduğuna tam olarak inanmalıdırlar. Müşriklerin tecrübesinden istifade etmek Yolda kendilerine kılavuzluk yapması için Abdullah bin Ureykıt adında birini kiraladılar. Resulullah Aleyhisselam ve Ebubekir develerini ona teslim etmişlerdi ve develeri onlar için gidiyordu. Bu adam müşrik olduğu halde müşriklere haber ulaştırmayan güvenilir bir kişi olduğundan tecrübesinden istifade edilmiştir. Bu olay İslami hareketin ihtiyaç hissettiğinde İslam dışı güçlerden emin olmaları şartıyla yararlanabileceğine işaret etmektedir. Kamuflaja devam edilmesi. Adam Ebubekir'e gelerek Yanındaki bu adam da kimdir diye sorar. O da bu adam bana yol gösteriyor der. Kişi bu sözden normal yolun kastedildiğini zanneder. Fakat Ebubekir'in kastettiği iyilik ve hayır yoludur. Ebubekirle birlikte olan Resulullah Aleyhisselam Kureyş'in asıl hedefiydi. Kureyşliler onu bulup getirene yüzde deve ödül koyduklarını ilan etmişlerdi. Yüzde deve yiyecek azık bulamayan fakir bedeviler için çok büyük bir servetti. Bu haberi bütün Araplar duyacak ve onu yakalamaya çalışacaklardı. Ebu Bekir radıyallahu anh bu durumu bildiği için böyle davranmıştı. Kendisine soru soran kişiye onun kendisine yol gösteren bir kılavuz olduğunu ima etmiş ve böylece ikisinden birinin Kureyş'in aramakta olduğu kişi şüphesini ortadan kaldırmıştı. Allah yolunun davetçileri, zaruret halleri dışında açıkça yalan söyleme metodunu kullanmaksızın düşmanlarını aldatabilme, ve onların ellerinden kurtulabilme gücünü oluşturabilmeli, keskin zeka, kuvvetli hafıza, bilinç ve uyanıklığa sahip olmalıdırlar. Hakikatte kinaye ve mecaz bu gayeyi gerçekleştirebilmek için yeterlidir. Resulullah Aleyhisselam'ın düşmanla muamele prensiplerinden bir prensibi ortaya koyarak dediği gibi, şüphesiz ki imalı sözlerde rahatlama vardır. Yemen yolu Mağaradan çıktıktan sonra onları ilk olarak güney istikametine Yemen'e doğru götürmüş. Sonra batı istikametine sahile doğru yönelmiştir. Resulullah Aleyhisselam mağarada üç gün kalmakla yetinmemişti. Kılavuzları dikkatlerden uzaklaşmak için kendilerini Yemen istikametine doğru götürmüş, sonra da Medine yoluna sapmıştır. İbn-i Ureykıt, Medine'ye götüren yan yolların içinden dikkatlerden uzak kalmak ve gizliliği korumak için İnsanların pek kullanmadığı bir yolu seçmişti. Daha sonra Kızıldeniz sahili yakınında kuzeye doğru yöneldi. Ebubekir radıyallahu an bu yolu bize şöyle anlatıyor. ''Bütün gece boyunca ve sabah gün ağrana kadar yürüdük. Yol bomboştu. Gelip geçen kimse yoktu. Önümüzde uzunca bir kayanın yükseldiğini gördük. Güneş almayan bir gölgesi vardı. Oraya inerek konakladık.'' Peygamber aleyhisselamın uyuması için Ellerimle ona bir yer kaptım ve oraya bir post serdim. Sen uyu ey Allah'ın elçisi, ben etrafı kollarım dedim. O uyudu, ben de kalkıp etrafını kollamaya başladım. Yol tenha ve boştu, insanlar yoktu ve bu yolu kullanan çok azdı. Çeşitli yönlere giderek ve şaşırtarak takip edilme tehlikesini azaltan bu kılavuz gerçekten önemli bir iş başarmıştı. Tecrübeli ve işi bilen dava adamları dururken Allah'a güvenmek ve ona tevekkül etmek gerekçesiyle, sebepler aleminde dava adamı olmayan kimselerin beşeri güçlerine başvurmak caiz değildir. Eğer Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bunu yapmışsa, bu Allah'ın inayeti ve gözetimiyle olmuştur. Süraka ve ona yapılan muamele Tedbir almadaki beşeri güç, Ebu Bekir radıyallahu anh'in yaptığı gibiydi. Ebu Bekir, Resulullah Aleyhisselam'ın önünde yürümeye başladı. Tehlikenin arkadan gelmesinden korktuğunda arkasından gidiyor ve etrafı kolaçan ediyordu. Yola bu şekilde devam etti. Bütün bu tedbirlere rağmen Süraka bin Malik konulan ödüle tamah ederek Resulullah Aleyhisselam'a yetişti. Kendisi olayı şöyle anlatıyor. Onlara yaklaştım. Hatta Resulullah Aleyhisselam'ın Kur'an okuduğunu işittim. Bu sırada atım sürçtü ve kapaklandı. Ben de atımdan düştüm. Fakat hemen toparlanıp kalktım. Okluğumdan fal oklarımı çıkardım ve ona zarar verebilir miyim yoksa veremez miyim diye oklardan birini çektim. Zarar veremeyeceğim çıktı. Canım peşinden gitmek istemedi. Yine de atımı peşinden dört nala kaldırdım. Ona yaklaştığımda atım yine kapaklandı. ''Zarar verebilir miyim yoksa veremez miyim?'' diye yine fal oku çektim, yine zarar veremeyeceğim çıktı. Canım peşinden gitmek istemedi. Ben bu durumdayken bana zarar vermesinden korkup, ''Senin büyük bir şanın olacağını görüyorum. Dur da seninle konuşayım.'' dedim. Resulullah Aleyhisselam durdu ve Süraka kendisine bir eman yazmasını istedi. O da Süraka'ya bir eman yazıp verdi. Eman, kendisine zarar vermeyeceğine dair yapılan sözleşmedir. Buhari'nin rivayetinde ise şöyle geçmektedir. El-Eman diye haykırdım. Onlar durdular, ben de atıma binerek yanlarına vardım. Resulullah Aleyhisselam ve yoldaşını taarruzumdan koruyan bunca harikalarla karşılaştığım o anda, gönlümde kat'i bir kanaat hasıl oldu ki, yakında Resulullah Aleyhisselam'ın emri ortaya çıkacak ve nübüvvet davası galip gelecektir. Bu kanaat üzerine Resulullah'a kavmin Kureyş senin için ortaya ödül koydu dedim ve Kureyş'in kendilerine karşı ne kadar fenalık yapmak istediklerini birer birer anlattım. Kendilerine yol azı ve levazımı arz ettim fakat benden bir şey almadılar. Yalnızca bana ey süraka bizim yolculuğumuzu gizle dedi. Bunun üzerine ben Resulullah Aleyhisselam'dan hakkımda bir emanname yazmasını istedim. Resulullah, Amir bin Füheyre'ye emretti. Amir de bir deri parçasına yazarak bana verdi. Sonra Resulullah aleyhisselam yoluna devam etti. Diğer bir rivayette de, Süraka geri döndü. Onları araştırırken bayağı yorulmuştu ve şöyle söylemeye başladı. ''Sizin hakkınızda söylenen haberin aslını öğrendim. Günün başlangıcında onları bulmaya gayret ediyordu. Sonundaysa onların muhafızı oldu.'' Değişik rivayetleri zikretmemizden gaye, olayın portresini tam olarak ortaya koyabilmektir. Sürakanın karşılaştığı olaylar planını değiştirmesine sebep olmuştur. Bunun için ne savaşmış ne de öldürmüştür, aksine Resulullah Aleyhisselam'a ısınmıştır. Planının geri kalan kısmını köreltmede kullanmış ve insanları bu yol üzerinde onları aramaktan vazgeçirmiştir. Süraka'nın orada Müslüman olmadığını ve müşrik olarak kaldığını mülahaza ediyoruz. Dipnot Zehebi, Süraka'nın Taif seferinden sonra Müslüman olduğunu bildiriyor. Tarihçiler de elindeki emanname ile müracaat ettiğini bildiriyorlar. İbni Abdilber de İstihab'de, Süraka'nın Medinelilerden sayıldığını ve Hazreti Osman'ın hilafeti zamanına kadar yaşadığını zikretmiştir. Süraka, Kureyş casuslarından Resulullah'ın hareketini gizlemiş ve arayanlara ''Buralarda ben bulamadım, başka tarafa bakınız.'' demiştir. Onun üzerinde olup biten her şey bu adamın dokunulmaz olduğu ve er veya geç zafere ulaşacağı kanaatidir. Bunun için yolculuğun son gününde Resulullah Aleyhisselam'a azık vermek istemiş ve bu yoldan takip edilmemesi için insanları uzaklaştırmıştır. Yeryüzünde İslam'ı hakim kılma mücadelesinde bizim bu olaydan alacağımız önemli ders, kafirler safında bulunan dost ve düşmanımızı ayırt edebilme yeteneğine sahip olmamızdır. İslami hareket, düşmanlarının içerisinden kendisine yardım edeceğinden emin olduğu kimseleri seçebilir. Bunu yapmak, cemaatin yönetici kadrosunun görevidir. Hasmıyla olan ilişkilerine dayanarak yönetici kadro bu kişileri seçebilir, onlarla yardımlaşabilir. Zahiri olarak mantık, Süraka bin Malik'in öldürülmesini gerektiriyordu. Çünkü Süraka onların yerini düşmanlara bildirebilirdi. Henüz daha Müslüman da olmamıştı. Fakat Resulullah Aleyhisselam, onun sözüne bağlı olduğunu ve bu mucizeler karşısında düşmanlığından vazgeçtiğini anladığı zaman onu bırakmıştır. İslami hareketin istifade etmesi gereken ikinci nokta ise, bir kişi veya grubun uzak veya yakın geçmişine bakarak, İslam düşmanı olduğuna dair hakkında kesin hüküm verilmemesidir. Ele alınması gereken asıl mesele her ne kadar geçmişinde İslam'a karşı savaş etmiş olsa da o kişi veya grubun değiştiğine güvenebilmektir. Yönetici kadro bu insanlarla olan münasebetlerine dayanarak bu konuda gerekli içtihadı yapabilir. Resulullah Aleyhisselam'a vahiy geliyordu ve hüküm verirken vahiy ile hareket ettiği için hata etmiyordu. Hava i nefsinden konuşmuyordu. İslami hareketin önündeyse bu konuda içtihat etmekten başka bir yol yoktu. İçtihatları isabetli veya hatalı olabilir. Hata yapılmış olsa bile bunda bir beyis yoktur. Bu hata yüzünden dünyayı başlarına yıkmak gerekmez. İslami hareket devlet kurma mücadelesinde kendisine yakın bulduğu düşmanlarla ittifak yapıp yardımlaşabilir. Hatta güven duyabiliyorsa, onlardan yardım bile talep edebilir. Burada güven ölçüsü düşmanın İslami hareketin gücünden ne derece emin olduğuna bağlıdır. Gerekirse karşı tarafa bu güveni vermek gerekir. Bunun içinde liderlerin suçlanmaması gerekir. Bu olaydan anlamamız gereken üçüncü nokta ise, düşmanın tutumunu değiştirip yardım ve sadakatini ilan etmesinden sonra eman istemesidir. Burada güven ölçüsü düşmanın İslami hareketin kuvvetinden emin olmasına bağlıdır. Süraka'nın bütün isteği bir emanname almaktı. Süraka radıyallahu anh'in ne zaman Müslüman olduğunu bilmiyoruz. Büyük bir ihtimalle Mekke'nin fethinden sonra Müslüman oldu. Fakat Huneyn günü emannamesini Resulullah aleyhisselama gönderdi ve Resulullah aleyhisselam onu doğruladı. Dipnot i̇bn İshak rivayetinde Süraka'nın Resulullah Aleyhisselam'ın Huneyn'den dönüşünde emannameyi gösterdikten sonra Müslüman olduğunu zikretmektedir. Rivayette Süraka şunları anlatıyor. ''Yanımda emanname olduğu halde Resulullah'ı bulmak için yola çıktım. Onları Cuda'nda bularak Ensardan bir süvari birliğinin içine girdim. Mızraklarla beni kıstırarak ne istiyorsun dediler.'' Resulullah Aleyhisselam'a yanaştım. Devesinin üzerindeydi. Elimdeki emannameyi kaldırarak, Ey Allah'ın elçisi, bu senin bana yazmış olduğun emannamedir. Ben Süraka bin Malik'im dedim. Resulullah Aleyhisselam, bugün vefa ve iyilik günüdür. Yaklaş, dedi. Onun yanına yaklaştım ve Müslüman oldum. Kafirlerin gidişatı ve İslami harekete karşı olumlu tavırları sonuçta durum İslam ve İslam devleti menfaatine olacak şekilde Müslümanlara hareket hürriyeti sağlamalıdır. İslami hareket hiçbir kayda bağlı kalmaksızın durumlarını ve tavırlarını değerlendirmek suretiyle bu insanlardan istediğiyle sulh yapar, anlaşır ve yardım talebinde bulunabilir. İslami tabanın bu gibi durumlarda yönetici kadrosuna yardımcı olması en büyük temenninizdir. Ona tenkit oklarını yöneltip bazı hallerde bilincinin ve çoğu durumlarda da dininin bozukluğuyla itham etmemesi gerekir. Ümmü Mabet hikayesinde o fevkalade Rabbani mucizeden başka bizi ilgilendiren husus, bazı rivayetlerde de belirtildiği gibi bu olayın peygamberin takip edilmesine sebep oluşudur. Resulullah Aleyhisselam'ın ümmü mabede misafir oluşu gidiş yönünü aşağı yukarı belirlemiştir. Bu rivayette Esma radıyallahu Anhân'ın şöyle dediği zikrediliyor. Mekke'nin alt taraflarından cinnilerden bir adam gelmeye başladı. Arap şiirlerinden bazı beyikler terennüm ediyordu. İnsanlar onun peşinden gidiyor, sesini duyuyor ve kendisini göremiyorlardı. Bu halde şunları söylerken Mekke'nin üst taraflarından çıktı. Ümmü Mabed'in çadırına inen iki yoldaşa insanların Rabbi Allah en iyi mükafatı versin. Onlar yola koyulup sonra da gittiler. Muhammed'e yoldaş olan felaha ersin. Onun yeri müminleri kollarken Kâbe oğulları kızlarının yerine ağlıya dursun. Bütün bunlara rağmen planın ve gidiş yolunun keşfolunmasında şüphe uyandıracak bir şey olmamıştır. Bu mülahazadan kastettiğimiz planın herhangi bir yönünün keşfedilmesinin beşeri takatin üstünde oluşudur. İş sürenlerin mağaranın ağzına kadar ulaşmaları, sürakanın Resulullah Aleyhisselam'a yetişmesi ve cinin şu kasideyi söylemesi gibi. Bütün bunlar Allahü Teala'nın davası için hazırlamış olduğu Rabbani olaylardır. Bu Rabbani olaylar, bazen davetçiler için kuvvet olabilir, bazen de onların keşfedilmesi suretiyle zor bir imtihana tabi tutulup saflarının temizlenmesini sağlayabilir. Uhud'da Allah-u Teala hükmünü ve hikmetini bizlere şu kavliyle bildirmiştir. Eğer siz bir yara aldıysanız şüphesiz o toplulukta benzeri bir yara almıştır. Allah'ın inananları belirtmesi ve içinizden şahitler edinmesi, Allah'ın insanları arıtması, Allah'ın insanları arıtması ve inkar edenleri yok etmesi için insanlar arasında bu günleri bazen lehe bazen de aleyhe döndürür dururuz. Allah zulmedenleri sevmez. Ali İmran suresi. Olaya iştirak edenlerden başka Ayşe, Esma, Ebubekir, Abdullah, İbn Urayıkıt, Füheyre ve Resulullah Aleyhisselam herkesten hatta Müslüman gruptan bile olayı gizlediği halde Planın bir yönünün keşfedilmesi beşeri takdirin üzerindedir. Ve Resulullah Aleyhisselam bu durumu mutlak bir teslimiyetle karşılayıp, ''Üzülme, şüphesiz Allah bizimledir. Biz üçüncüsü Allah olan iki yoldaşız. Endişe edilir mi?'' buyurdu. Hicret için yapılan planlamadaki bu dehayı gördükten sonra, şu üç yönü kesinlikle unutmamamız gerekir. 1- Beşeri planlamada bütün gücümüzü sarf edip elimizde olan her şeyi yapmalıyız. 2. Sebeplere değil sadece Allahü Teala'ya güvenmeliyiz. 3. Gücümüz ve irademizin dışında olan şeylerde Allah'ın kaza ve kaderini kabul etmeli, bunun İslam ve Müslümanlar için hayırlı olduğuna mutmain olmalıyız.